Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz çoğun hastalığı, stres. Peygamberimiz buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini bilin buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. İyatelim hamsen kable hamsen. Beş şey gelmeden önce Beş hükümeti biriniz. Hayat eke, kable mevitik. Ölüm gelmeden hayatın değerini bilmek, ölüm gelmeden. Ölüm geldiği anda, hatta da can çıkmadan, kişi o zaman anlı hayatın kıymetini hayatının. Bir eyvah, pişmanlık. Ama dönüşü olmayan bir yol. Demek ki kişi hayatayken gerek yapıcı gerek yok orada. Ve sağlığa göre kabile sakamik. Hastalı gelmeden sağlığın kıymetini bilmek. Hastalı gelmeden. Hasta insanın her şey yarım oluyor demek. Baş ağrı, bel ağrı, göz ağrı idamlamaz, ibadet tam yapamaz. Bu işin sağlığı, boşa harcama geris sağlığı, hadi. Yani en büyük sermaye hayat ve sağlık demek. en büyük sermaye hayat ve sağlık. Ve fırakakı kabul Bir de meşgul gelmeden iş yoğunlaşmadan önce boşaltın kıymetime gerek boşaltın diğerine etmek İnsan bazen canı sıkılır da yani vakit geçsin diye uğraşıyor. Vakit geçsin diye oyalanmaya. Halbuki vakit geçer muhtemelen. Yani sağ durmaz çalışır. Nefese tükeniyorlar. Nedir önemli olanı? O boş vakti Allah yolunda hale geçirmek. Yani her nefes, her saniye bir, bir sermaye bizim için. Ve şeba belki Kablere heremik. Bir de yaşlı gelmeden önce gençliğin kıymetine, gençliğin kıymetine yaşlılık gelmeden önce. Şeytan insan böyle kandırıyor gençlere. Bir de yaparsın. İşte emekli olunca yaşlanınca yaparsın sonra. Yapılmaz ki bu, yapılmaz ki bu. Kalbi sıkıştırır, nefes darlığı olur. Numasını soldur. Yani bir sürü aslatlara böyle. Tansını şekere böyle. Yapılmaz böyle. İbadet gençlikte. Gençlikte muhtemelen böyle. Sonra gençlik ibadeti güneşi ışığına benzer. Yaşlılık buna benzer muhtemelen. Yaşlı insan namazda bile hep bedenle meşguldür. İyirken beli ağrır seyredirken dizi ağrır, birisi oturanmaz artık boynu ağrır, bel fıtığı ağrır, şunlara bunları, hep bedene meşguldür böyle, ağrısızıyla böyle. böyle. Bunun için gençliğin de kıymetliğinde gerektiği zaman da yani En büyük samaye böyle, gençliğin hızlı dönemi, bu enerjiyi boş harcamaya göre enerjiyi böyle. Genç sahabeler, Onların başarı daha fazla genç sahabeler mutluyum, genç sahabeler. Ve günah erke, kalıp fakrik. Bir daha fakirlik gelmeden, zengininde gitmek gerekiyor fakirlik gelmeden böyle. Mevlam alır verir, yani böyle. elen kaplarını kapar, alır verir Mevlam böyle. Rab'ın verdiği zamanlarda onu Allah yolunda harcamak gerekiyor. Velemrüatı keremesinde oraya, Ve Nefsinizi buyuruyor. Vela ta'til enfüsöküm. Nefsini öldürme emran buyuruyor. Vela taktülü enfüsöküm. Kendinizi öldürmeyin. İntihar haram. Yalnız insanın kendini öldürmesi iki türlü oluyor. Girir fevri deniyor, fevri hemen anında. İnşallah göstereyim bir kur'suki mezhebine. Yok di balcı şubu fevrideni buna. Bir de tedrici var, tedrici. Hemen ölüyor ama ölüme götüren sebepler var. O da ne oluyor? Aramızdaki nedenler. Şimdi inşallah stres konusuna stres. Önce bu nedeni. Neden kaykın stres kaykın Yani. İnsanın yapısı, fıtatı buna dayanamazdırlar. Dayanamaz böyle. Yani günümüzde hastane kapılarında hastaların çoğu yüzde hepsi tıpta bir şey yok aslında böyle. Bir şey yok böyle. Her gün gider böyle. Her varlığın canının bir doğal yaşam koşulları vardır. Buna da aracılığıyla fıtat diyor böyle. Her canlının Yaşam koşulları vardır. İnsanlar yaşam koşulları da doğal bir yaşam. Doğada yaşama, temiz hava, temiz gıda alma. Sonra Mevla'ya tevekkül. Allah tevekkül. Kul bilecek ki beni yaratan Rabbim var. O beni yarattı. O beni yönlendiriyor. Yona döneceğim. Kulun Mevla'dan gafil olduğu anda Uşuma gitti muhterime böyle. Kul Kul kendi kendine böyle, yani sanki sahipsiz böyle. Eli ermez, gücü yetmez, bu seferin sıkıntı başlar böyle Mevla'yı hatırlama, iman kuvveti Mevla'yı Allah'a bağlanmak için inşallah. Bir yoksul, fakire bire varmış. Bundan yakınında bir tekke varmış. Gerçek müşteri kamil, evliullah, Allah dostu, çok iyi bir insanmış her açıdan. Bu fakir ardı biliyor ki, şey, gel bizim sohbetimize diyor buna. Kendi söylüyor, haber gönderiyor. İşte benim işte parası iş gücüdeyken tabii gitmiyor. Diyor diyor ki bu mübarezat birisine seman diyor diyor, sen çalışma ben sana kefilim. O zaman gelince diyor ki geliyor işte ne oldu? Tam bana kefil oldu. Teki ama daha Allah sana kefildi, Allah sana kefildi niye Allah görmeden yapmayanlar? Ecel, insanların peşine huşlu gibi rızıkla koşar. Ecel nasıl insanın peşine koşar? Rızık, o da koşar muhtemelen. Yazılmıştır böyle. Şimdi demek ki genelde gafillerde olur. bu. Allah'tan kopan, böyle umutan gafillerde. Bir de barisan yapısı çok hassas yapılır insanlar. Duygusu olur böyle. Her şey alınır. Bunlara buna yakından daha fazla yakınlar bunlar. Evhamlu insanlara yanı böyle. Önce gürültülü ortam. Streslerin başlarına ne bu? Gürültülü ortam. İnsan beynine bu gürültü dayanmıyor. Ancak doğadaki sesler var ya, su sesi, kuş sesleri böyle, ağaçların yapraklar kılmaları bazen böyle, bu insana faydalı olmadığına böyle. Hele kuş sesleri, Kuşlar üretmeye başlamadılar. Eğer kuş üretmeden bir zevk, bir fizan masa, neye boş boş ne olsun bağırsın? neye bağırsın sen O kuşun zikri, tespih oldu mu Onların belirli saltları da vardı Her kuşun ötüşü başka, zikridir başka. Hepsinin zikri başka onlara. Onları boş etmez oldular. Öyle en yani işlerinde feyzi olanı bülbül, bülbümler, bülbüm ataları. O Allah açıtıcayla cahil mi yapıyor? Allah açıtıcayla cahil mi O bir başladı mı zikrula başladı mı zikir yaptığı zikir? Arttan duymaz bahanatları böyle. İşte insanı bu farklıdır bunlar böyle şey. Ama gürültülü ortam. Bak yani der şunlar, bunlar, e, şiirlerde. Tabi, trafik yoğun, konu sesleri, şunları, bunları, gürültü ortam bir de her şey makine muhtemelen. Her şey makine. Evde de mesela hanım bulaşık makine atıyor. Yani. İki kişi yine elinmişler daha. iki tane tabak var. Yok yok ama sonra. Makine açık olmadı. Makine çalışıyor. Gürültü yapıyor. Bir de elektrik manyetini dalga duruyor. Yani her elektrikli aletlerin onların sağladığı bir dalga muhtemelen böyle. O insanın sinişini bozuyor böyle? Yani çamıştırıyor, buzdolabı, hepsi dın dın dın dın dın çalışıyorlar böylece. Hadi bunları günümüze diyelim ki işte artık zor mu düşsünler bunlara? Kırıp Ama bir de ne var? Müzik. Müzik ortaya. Yani bir taraftan çamışmaz çalışır, buzdolabı çalışır, boş makinesi çalışır. Bunlar içerisinde bir de müzik aşar böyle. Hem kendine olur. Demek ki en başta ortağın. İnsan beyni buna dayanamaz. Allah'ın seferinde yaratmamış muhtemelen. Sakin ve ortam üstü insan böyle. Sonra yüksek sesle konuşma. Bu araba konuşma. Arabada bile oluyor bazen. İki kişi oturuyorlar. Kadınlar bile böyle. Birle konuşuyor artık, araba hep rahatsız oluyor lan Telefonla konuşuyor, bağıra bağıra konuşuyor telefonla benimle. Müzik, müzik var Günümüzde tekva görüner Müslümanlarda da müzik. Tekva görünüyor müzik böyle. Ne ne yapıyor? Efendim ben ilahi dinliyorum diye, ezgi dinliyorum böyle. böyle. Ya müzik müzik işte, çalma hareketleri, kelimem değil mi kelimeler bunda? Kelime olsun da kelime böyle. Hatta ilah müziği kelime daha da günah mu terindir? Neden Allah ismi geçiyor? Allah ismi geçiyor? Heykel ismi geçiyor orada? Allah Allah diyor Müzik da anlatıyorumlar evet benim. Bir din zayıflayınca o din müziğe yönelir. İşte Hristiyanlık örnek mu bize bu terimler? Ne var? Kilise müziği bakınız, bakınız. Kilise müziği Allah Allah diyorlar. Harşalı mı dişkembe? İbadet sesli olur, sakin olur. Tebuk savaşı dönüşünde, Peygamber'in son gittiği büyük savaş, Tebuk, savaşı, Tebuk. Savaş olmadı. Uzak mesafe böyle. Güçlü bir zaman oldu böyle. Yazın sıcak böyle. Kırtlık vardı. Tebuk'tan dönüyor ordu. Medine görünce, bir tepe çıklamaya görünce, tabi, Görüştüler, sevindiler. Ne yaptı sahabeler? Allah-u ekber, Allah-u ekber diye başladılar. Biz Aleyhisselam'a kendinize gelin bakalım. Ne yapıyorsunuz? Haşa Allah'a sağır mı? Bilmiyorum Allah böyle. Bakın adetlerinde. Yani dil ile bırak müzik adetlerini, şalg adetlerini böyle. Yani dil ile bile bağırmalarını yavaş yavaş oldu dedi böyle. Nefsine gelir be o nefsin böyle. Nefsine gelir böyle. Yani günümüzde bir ya İslam radyolar, yani onlara soysan Müslüman radyolar beyle, onlar böyle, hizmetciyorlar bunlar böyle. Ne yapıyorlar? Bütünü müzik mutlender, bütün müzik böyle. Hem hepsinden mutlender böyle. Hepsi böyle müzik böyle. Lo ilhaymış onlar bunlar. Daha kötü mutlender. Hele tek bir Allah'ı ifade savaşları getirmek müzikle dine çıkar insan. Aşağılamamış o. O en ince o anamı geliyor onlara böyle. Yazın. Zavallı arabasına gidiyor. Bütün bunalmış. Her yani çalışıyor. makineni bir yere çalışıyorsa o makinenin sesleri durun falan böyle. Beyni bombalanıyor muhtemelen. Bombala diyorlar beni böyle. Yani ses bombaları. Zavallı bir gün hafta nesli bir şeyinde bir kremıra gidiyor çalışıyor. Adaya gidiyor. Bir ağacın altına çekiyor arabasını. Ama kapı açıyor. Müzikken çalıyor muhtemelen. Yani günlük yaşam. Allah diyeceğine müzik muhtemelen böyle. Heyecan ve gerilim. Bunlar neydi? Bunların nedenleri. Heyecan, heyecanlanma çabuk böyle. Ne Olmuş yani Ne Olmuş. Olmuş muhtemelen. Hiçbir şey boşu değil ki böyle. Hiçbir şey boşu değil. Sonra gerilim. Gerilim muhtemelen. Beri. İşte bedenin Dengesi bozuluyor. Denge, organizmadan buna bozulur mu Denge de bozuyor böyle. Çok dünya işine, fazla dağılma dünya işine, çok çalışma yani böyle. Aşırı çalışma böyle. Çok yorulma, yorgunluk böyle. Bir insan ne kadar çalışsa çalışsın, ne kadar mal birisi biritirsin, onu onun mu? Yok. Ne göndermiş de? Onu onun, onun. kalanında ki onun böyle? Onla karışamıyor onda insan böyle. Karışmıyorlar. Uykusuzluk, uykusuzluk. Bazı tabi işçilerimize bu daha fazla oluyor. Üç uvar diye çalışma. üç uvar diye. Bir hafta şöyle, bir hafta, bir hafta böyle. Uykusu zaten değişim muhtemelenlerle de böyle. Gece uykusu, başta gece uykusu muhtemelenle böyle. Kutusuzluk, tatmetsizlik, bir de başarısızlık. Bir işe girer, olmaz, başarılmaz. Eğlenecek olan mesela tam oldu, olmaz, bozulur. Gençler, öğrenciler, sınavda böyle başarısızlık oldu bunlar böyle. Hep bunun bunlar mı Bir de günümüzde üç tane kimyasal bomba var mı terimler? Televizyon, internet, cep telefonu terimler. Bunlar kimyasal bomba. Radioyon saçan böyle. Beyni harabeden, organımayı harabeden üç tane bomba mı terimler? Yerin asılma gerekiyor. Zaten bütün gün yorulmuş. Arabada, korna seslerinde, gazarında, gürültülü, patırtülü, şunlar, bu eşleştiğinde, evine gelir, diner mi böyle, aşağı gelen televizyonuna kadar, hem kendi kendini mahveder, bile konuştuğunu da rahatsız veriyor muhteremler. Bu da kul giriyor ama. Kul hakkına giriyor muhteremler. Hele çocuklara muhteremler, görür benim daha makarap benim de olurlar. Çocuk beyinler hep böyle. İnternet böyle. Cep telefonu hep böyle. Cep telefonu böyle. Her sürende cep telefonu hep böyle. Onunla oynuyor böyle. İnternet başında, televizyon başlar böyle. Yani gençlik gitti gidecek bu trende. Nesil öldü gitti. Yani gençliğin yok mu geleceğe bu trende? Genç yaşta kalp ameliyatı oluyor mu Genç yaşta kalp ameliyatı hep de. de böyle. Kalp denemek buna böyle. Bu doğal dengen dışına çıkma. Fırtası aşma. Yaştan kurştan aşma bu böyle. ya yaradılış aşaması aşma bu. Bunlar hepsi tehlikeli muhtemelen böyle. Lazım. Lazımsa önemli haber bir şey olur. Bir yerin yeten bu muhtemelen böyle. Mim olduğu kadar böyle şey. Örneğin efsane'de bir araba devrilmiş. Elle bir şey gelmez ki. Elle bir şey gelmez böyle. Oranın görülüsü var. Trak polisi var. Hastanesi var, doktoru var, ondan iş, Bunları bunlar bunlar mutlaram beraber. Yok şu anı olmuş? fazla bakmak, televizyon mutlaram der, internet, cep telefonumu da. İlk saatlere gitmiyorum çünkü kullanamıyorum. Tamam. İlk anda veriyorum aslında berabere. Herşürlüklere tehlikeni mutlaram, o şürlük öldü gitti mutlaram beraber. Öldü mutlak, gençlik öldü mutlaram beraber. Yerinde kullanmama, aşırı kullanma bunlara beraber. Stresin bir de tabi belirtileri var. Stresim. Sıcak basma. İnsanın sıcak basar. Sinirlenme. Sinir sistemi bozulur. Sinir sistemi tabi canlı hücre bunlar yani. böyle. Dış etkileniyorsun işte böyle. Sıkıntı basar. Darlık gelir. Öfkelenme. süzlük ve dayanamama böyle. Dayanamam Artık partner gelir, yani artık hayattan bezer. Yani ölüm razı, intihara kalkışı da böyle, o hale böyle. Yani ne kadar güçlü ise sesin nedenleri, bir tek kişinin yapısı, inancı da zayıfsa böyle, zayıfsa, ona daha etkiler. Etkiler böyle, Artık dayanamam bir hale, tahammülsüzlük var. İntihara kalkışma. Sonra göz karanması olur. Göz karanması olur. Yani bakarak göz karanması olur. Nefes darlığı böyle. Nefes darlığı böyle. Çünkü bütün sistemleri etkiliyor bu. Size. Bütün sistemlere, beyinle her organ beyinle bağlı. Olur. Beyin rahatsız olunca, beyindeki merkezler çökünce nefes aradı başlıyor, nefes an başlıyor. Eyvah nefes alan bana böyle. Kalbi normal çalışamıyor. O sistem de etkileniyor bundan. Ay efendim buram ağrıyor. Kalp gözüme içeceğim acaba. Bir heyecan. Adam stresli. Ev ama kapıldı böyle. Soğuk ter olur. Soğuk ter olur böyle. Eğer bu size uzansay biraz. Kalp basit olur. Ve kalbin çalışma isteyen bozulur muhtemelen. De. Kalp atar atar bir şey olabilir böylece. Bakar kişi eyvallah benim kalbim bir değişik atıyor birader. Ve kramplar girer. Kramp, ağrılı kramplar girer böyle. Bugün daha sırtında ağrılar başlar. Bugün de ağrılar. Bakar bugün acı boynu fıstığ mı oldum? Bir şey yok. Bir şey böyle. Sırtı ağrılar başlar. Acaba Behfurt'u mu oldu mu? E, Doktoraya gider. Tahle oraya buraya girer. E, Tahle temiz. E, Film çeke bakalım. Işte. Şuna bakalım. Görüntü, cihazıraya bakalım. Temiz bunlar. Anlamadık. Başı ile bakalım. Sabah yatağından rahat kalkmaz. Uyanınca sanki çok yorulmuş Gece. Ee, Sinir sistemi gerilimde, organizma gerilimde der. Gerildi onlar. Rahatlayamadı ki böyle. Rahatlamadı. Halik Mevlânâ yürüyor, sembile ve cihanlar ne mümkün sibâhta mi ne bak yürüyor. Ve cihanlar ne mümkün sibâhta. Uykusu rahat edildi Rahatlandırma uyku böyle. İstirat kıldık ama insanın sedisi yatarsa kalka masabaları uyuşçu kalkar, yorgun kalkar böyle. Kabul yok oluyor mutlaka evde. Çünkü sinirli çalışmadı böyle. Birin azma demez. Sistirsin <gülüyor> hareket olan kimse hareket yok oluyor mutlaka. Ona sakin duramazdı birazcık sistirse böyle. Yani oturması sakin durmaz böyle. Mesela bir Allah dost geleceği halde bir Eylül'da bir mağaraya kapanır, karak mağaraya kapanır, dış çekir böyle gözünü kapar, hiç kımıldamadan böyle Allah'lık şey huzura geçer böyle. Namaz sakin kalar, rahat kalar. Ama sitede insan hareketsiz duramar be. Namaz sıkırır bir namaz olmaz be. Namaz evvel karsın, orasına kaçırmasına kaçırmasına bir şöyle yapar, böyle yapar. Böyle artık yani selamet hemen kalkar mı Yine el oğursun olurlar, oturuyorlar mı be? şey verilir, ruh emeği el oğursun Ayak hareket eder böyle. Evet be. Kuluşurken de el hareketi yap. Çok sık hareketler yap. Bir gün Stavman'dan çıkıyor. Havada bulutlu. fırın ekmek ama edeceğim. Kışın karşıdan biri geliyor. Uzun para, bir şey bir gün başlığında bir şekilde ama çok şişik bari bari konuşuyor. El hareketleri durmadan böyle el hareket, hareket, hırsız hareketler bari bari konuşuyor. Kimse yok orada. Allah'a diyor. Hocam bunda bir şey mi oldu? Ben bir anormal, bu normal iş değil mi? Demek ki karşılığına bak. Yahu da şey ama gene bakıyorum baktım ben cihazla konuşamadım. Telefonun karşısında görür muhteremler böyle? Hem bağırıyor. E nasıl yapayım böyle? Durum ağır. Şöyle, şöyle şöyle şöyle. Bu hareket edelim böyle. Sana karşı görüyor musunlar böyle? Yani süt insan muhteremler çok hareketli oluyor böyle. Böyle duramaz böyle. Sıkılır patlar. Sıkılır patlar. Her şey şekilde büyütür. Her büyütür. Ve tabi sonu ne olur bunun? Evham. Evham. Evham vehimin çoğulu. Vehim, beyindeki bir merkez vardır. Vehim, vehim duygusu var böyle. Vehim, bir de hayal. İki duygu var. Çok tabi duygu var beyinde. İkisi bunların gerektiği insan şeyleri böyle. Biri vehim duygusu, hayal duygusu. Hayal duygusu gaz, pedalı. Vehim de fren pedalı muhtemelen böyle. Vehim böyle. Vehim ne yapar? Hayal kişilerini kaplıyor. Şunu çapıyor, şey yapmıyor vehim de birdenbire böyle. Gaza kapılır. Vehim de onu fürenler muhtemelen böyle. Yani şu bu olabilir. Bunlar ikisi normal çalışırsa, kişilerden başkalar işte muhtemelen böyle. Hayali çok fazla olsun, Dur ondan batar böyle. Oraya koşuyorlar, buraya koşuyorlar. Boş var yorulur. Her işte batırır böyle. Vehim bir gözü fazla olsa olsa çok korku ürkü olur muhterem böyle. Her şeyi gözü büyütür. Olmayan şeyleri böyle hayalli şeyleri dalar. Korkutur vehim. Evham derler böyle. Evhamda insan durmadan kendi dinler muhterem der. Vay midem ağrıyor der. Hayır mı sinirler bunlar? Sinir sen bunlar böyle. Vay, midem ağrıyor. Şimdi i̇şte nefes alamıyorum, boğuluyorum. Ama çabuk. evet hastaneye yetiştireyim ben işte. Doktora koşuyor böyle böyle. Kalbim şöyle çalışıyor. ve boynum ağrıyor, benim ağrıyor, ağrıyor, gözüm ağrıyor, gözüm kararıyor. Nefes alamıyorum böyle. Teraşa başlar. Önce tabii hastane doktor koşar. Hastane doktora koşar. Bir hastaneye gider. hasta şurada bu tip hastalar muhtemelen de. Yani gerçek hastalara sırıtı değil mi bunlar gerçek hastamı Yani gerçek hastalara zavallı, onlar sakin bir de kanda bunlar. Bunları dardıramıyor diyor zaten böyle. Büyütüp bana sırbana geliyor. Şunları, bunları bile büyütüp patlıyor çeşinde. Ne yapar türemem? Önce hastalamalar böyle. Doktora bakar, binler binler bir şey yok diyor. Yok, öyle Şu şöyle böyle. şöyle böyle. Ha bakalım, birim şey bakalım, şuna bakayım, buraya gönder, buraya gönder bakalım. Talepler, tecrübeler derken böyle. En sona temiz bir şey yoksin de böyle. Efendim böyleyim. O zaman kalp uzmayıp bakalım, göz uzmayıp bakalım, mideyi bakalım, sinir sistemi doktora bakalım, en sonunda psikolojiye bakalım bakalım. Artık bakıyorum, ne de psikoloji bir şey yok aslında böyle. Ne de psikoloji susuz derin kuyu mu derim derim? Susuz derin kuyu psikoloji böyle. Bir insan psikoloji olarak o kuyuya düştü mü oradan kesin çıkamazdı. Çıkamaz mı? Ne arıyor psikolojik kişiye konuşuyor, derdin debreştiri daha böyle. Sonra ona güçlüğü verir, mor sinyalı, güçlülük madde. Var onları Önce bir alatta uyur böyle kan böyle, hani durmadan tozu atırır, tam bir morfiman olur, uçu bağımız olur muhtemeler, topluğundan kopar, her şey biter muhtemel böyle. Yani bir insan psikolojik kuyuza düştü mü, onu çıkamayabilir. Kimi ne yapar? Kimi gider bakıcılara. Bakın bakıcılar, acaba bir müyü yaptırlar galiba bir hani Eve gelir, stresli, sinirli, dar, bunalım, her şey alınır, kavga, gürültü bu şekilde. İşte evde, efendim bizim huzur evimizde. Acaba bize bir yaptılar. Ya başka insan yoksa işten bir müyü yapacaksanız belli. <gülüyor> Ondan sonra al bakalım, yine bakıcılara. Ne de bakıcılık? Bir sahtekarlık muhtemelenme. Sırf bir sahtekarlık böyle. Gelen kişiye işte benim sıkıntım var, şey bu var. O sana büyü yapmışlar. Al bakalım çözümler kişi için bunu yapacak. Olmadı gider gene gider. Efendim tekrar karşılar tazelemiş. Tekrar yapalım, tekrar yap, tekrar yapalım muhtemelenme. Der böyle. Yani kişi muhtemelenme. Sözüne gider Allah'a korusun muhtemelen. Şimdi bunu da ne kaçılma gerekiyor? Ne gerekiyor mutemler? Önce üç şey: çay, kahve, sigara mutemler. Önce bunlar mutemler. Hani demir çay. Biraz gece. Ya i̇şte çok zaman geç yürüyüş yapmaya. Bir de ağır gelirse kişi gitti mutem. Yani geceyi muhafazas gelir yeme mutem. Bize aksine geceyi mi sene, gece en ağır yeme? En ağır yeme gece. Aile göre geliyor muhtemelen böyle. Pilavı, fasulyesi, şusu, bu sese böyle artık tatlısı en ağır yemeğe gece muhtemelen efendim. Gece yemek yiyen kişi geriye sinirin çalışan muhtemelen efendim. Çalışamıyor bir de kalp çok yoruluyor muhtemelen de. Bir insan akşam hafif yerse ne olur? Bunun siniri daha kolay olur. Kalp rahat çalışır. Rolansız çalışıyor kalp. Rolansızı da muhtemelen böyle. Yani bir de yük. Dedim ki 10 tonlusa, 15 ton yük yükuelmi diye. Motor makine, kalp motor, kalp motor muhterem. Ne yapıyor diyor zolanıyor muhterem? Tabii kalp yoruluyor bunda, kalp kırılsa olabilir. Her şey olabilir Allah korusun bu şekilde. Bu için bilhassa çay muhterem. Diyelim çay bile gece içmek çok tehlikeli muhterem. Baharatlı gıdalar bir de gazlı gaz içecekler, gaz yapmıyor mu bu gaz sıkar insanı böyle. Zeyneler gaz armatları böyle. Bu atamayı sanki vardır böyle bir de, atamadım onu da Bu kana karışıyor gaz bunlar böylece. İşte ne gerekiyor bunlara karşı? Allah'a bağlanma, ben başıboş diyorum diye o ete şamal. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hazır Bükür'le beraber biliyorsunuz Mekke'den hicrette önce bir mağara gelirler. Sevir Dağı'nda Sevir Dağı'nda bir mağara gelirler. Islı bir mağaraymış Bir peygamber dışı mağaraya gelirler. hatem o makamda. Yani o makam tek makam o makam. Tek makam da. Peygamberlerin peygamberi Allah'ın habir resulü sevgilisi Merahmete. Son peygamber, ha peygamber birer semadetleri, din tamamlanacak, Kur'an tamamlanacak, İslam da kurulacak. Bunlar birer semadetleri. Fakat ne gerekiyor? Bir peygamberin de normal insan yaşaması gerekiyor. Eğer peygamberler hep o yaşasalar, Murciyi kullansalar, ümmi olan tabi olamaz ki. E, Peygamber namazı denize su döneğe kılmış. Biz kılamayız. Peygamber'e ne yaptı ya Hazretleri? Mesela miraca gitti, geldi. Az bir zamanda. İlk ürktür açtı böyle. Mekke'den bir ne var ki? Aç kapı, müzik kapılar. Peygamber'e göre öyle böyle. Normal olarak ne yaptı? Mağaraya gitti. Orada kalacaktı hep Mağaraya girince bunlar, arkadan müşrikler ayak izlerini sürerek, ayak izini izleyerek böyle geldiler. Buldu da böyle. Tabi Rabbim koruyacak muhtemelen Rabbim böyle. Hatta onda dedi ki aleyhisselam, Ya Rabbi bana izin ver de, izin ver de, sizin hafif eklemini ben bu koru, koruyayım. Onu bekleyin mağaraya başında Cevbi aleyhisselam. Böyle dedim evlerim, ya Cevrailim, sana gerek yok. Böyle. O müşrikler, pislere, nifislere, senin meleğe gerek yok böylece. En zayıf bir varlığı göndereceğim, onu o koruyacak. Ve en zayıf varlık, örümcek muhtemelen. Örümcek ağa böyle. Örümcek ağa geldi, kuşun da böylece. Ama müşriye geldiler, ayak izine izlere geldiler. Tam kalabının kapısında ayak izi bitiyor böyle. Derler burada izi süren kişi vardı. Ezeyat bu para parayla böyle. Bu işin uzmanıymış. Buralar bunlar böyle. Derler ki, başlarında bir büyük bir halef var başlarında, onların başlarında. Grup olmuşlar böyle. Güldü. Kalka hale güldü, alay ederek güldü böyle. Muhammed daha yeni kaçtı evinden. Baksana örgütü mü yapmışlar buraya? Bir de Hıtırı oldu, rüzgar oldu, toz geldi. Kalınlaştı, yoğunlaştı. yumurta yumurtamış buraya dedi, örmecekler. Yumurtalar, güvercin der. O anda Halep hazretleri bak. Halep bekle Sıddık diyorum bak. Sıddık makamında. Sıddık et makam böyle. Yalnız peygamber diye o kadar. Yani peygamberle arasında bir mesafe kalmamışlar. O makam çıkamazlar. O makamdayken öyleyken Ondan bile bir endişe oldu mu tem? Endişe oldu böyle. Ama kendi nefsine değil ama. Resulullah işte böyle. Ahirete bunlara bir ilim baksalar şöyle dedi böyle. İlim baksalar. buna bizi görürler burada. Yani sakınamıyorum aracığım böyle. Bizi bunlar görürler. Azubikir tabi öne çıkacak. Ama ölecek yani. Bir şey yapamayacaklarla karşı fazla böyle. Tabii onun bin canı feda olsun. Buna hazır. Ama Hüsnü'le bir şey olursa bana tabi bir danem yok. Peygamber adına böyle çok üzüldü. Yani yine bir nevi stresin bir ön işareti aramete belirmeye başlıyor kendisi. Büyük Peygamber ise maddetleri Abû Dönü Abbekir'e Ya Abbekir, Sebbillah La tazen innallaha me'anak La tazen Hüzünlenme, üzülme, üzülme, üzülme sıkılma. Neden Allah bize beraber? İnna Allaha Allah bize beraber. Allah bizi görebiliyor biliyor. Mutluluyuz bu şekilde beraber. Hazreti Peygamber sidi makamdır mütevelli. İyileri olan çok ama çok fevkinde. Ama Peygamber bir güneşse o muşur berabere. O muşur Yine Hazreti Musa Aleyhisselam aldı komili, beni serk aldı. Kuzdan çıktılar karşılarına yani bu gece Mısır'dan sabah karşıya. Geldiler önlere Kızıl Deniz. Bak arkadan baktlar ki bir toz duman yükseliyor, çölde Kumon Bey. Dönmek baktlar ki Şiravun bunlara karşı haber almış, orduyla beraber peşlerine geliyor, orduyla beraber attı böyle böyle. Şimdi bunların durmuş ki böyle önlere ölüm beğen. Yani başı kalmayıyor bu adamın. Bir denize girip boğulma. Yani bile bile denize atılma. Tamam, bir dere olsa yani ümidi olur insan karşı geçerim deretten. Yüzümüzü bilmese bile böyle. Ama kızı derim yok derim böyle. Arkadan denize girmeseler o ordu bunları işte görürsene geçecek başlarım. Tek kişi kalmayacak böyle. böyle. Ölüm ben. Ya Musa derler şimdi. De, ya Musa peygamber. Başta peygamber var ya. Ya Musa ne yapacağız? Af çayiye dışarımız olursa beraber ne yapacağız? Ne buyurdu o temden? Şimdi in ne Rabi şey diyeyim. İnne me'i Rabbi şey diyeyim bak. İnne mi benimle beraber. Peygamber nasıl buyurdu? İnne me ana. Allah bize beraber tek var. Musa ne dedi? İnne me'i Rabb benimle beraber. Komün katmadı bana. Demek ki onun o makamı değil onun. Muhtemelen. Tabii Allah kullarını onunca mesul mi? o emredince denize yürüdü hepsi o bulunanlara böyle. O harmende müşrimler kazanmışken ilk hamlede. Yani artık savaş bitmiş 90'a gelmişti. Düşmanusun bozulmuştu. Kadına gelmişler Def almaya teşvik etmeyemiş askerlerini. Kadına başlayarak kaçmaya başladılar. Peygamberimizin emrini dinlemeyen okşlar vardı. Uğut'ta. Okşu tepesi. Peygamberin arkasını muhduhan ederdi. Arkadan kuşakla olması derden Düşman askeri çok kuvvetli. Güçlü yani. Sayıca fazla. Bir de soldan okşu tepesi var böyle. Altlar bırak girilmişti. Arkadan çifirme yapmasın 50 okşu koydu. 50 okşu koydu. Tepeye ben. Okşu. En iyi okşular. Onlar emri verdi. Ben de emri gelmeyince savaş ne olsa olsun buna ben. Yani veririm, buradan ayrılmayın böyle. Yani karabelerin o kazanalım ayrılmayın buradan böyle. Fakat ilk hamlede savaş kazanılınca düşme askeri ordusu bozulunca ne yaptı okçular denilerek ya artık savaş bitti. Başlarındaki kişi yedi kişi kaldı buradan böyle. Onlar çok sonra ayrıldı böyle. Ayrılınca Ali Hazretleri, Radha Hazretleri diyeceğim tabi bizde. Sonra Müslüman olay muhtemelen. O hakikaten atla çevirdi bunları, atlı bilimle. Gerisini şehit etti. Bir anda ordu karıştı. Samarası karıştı. Kim ki belli olmadı. Böyle. Ya Akın Sevrini çevireceğim. Savaş yani düşmanın lehine böyle. Bitti böyle. Yetmiş şehit verdik. Tabii çok acı oldu savaş. Peygamberimiz çok büyük hücumlar oldu o orada. Yani, Rabbim tabi izniyle düşmana bir futur, yani gevşekti bir belge, düşmana bir bıkındı geldi düşmana. Ebu başka başkomutanımında. Orduyu aldı, geri çevirme başladı. Şöyle dedi böyle, Muhammed öldü mü işinize mi? Cevap yok. Ebu Bekir e sordu. Hatta ben sağımdı, hepimiz sağızdı bu şekilde. Şöyle böyle, Dedi ki, seneye Belir'de buluşalım dedi. Belir'de buluşalım. Her sene yüz ayında Belir'de orada anayi kurulur muhtemelen. Dedi ki, bu savaş şu anda tam neticelermedi. Yani kesin misaf alınamadı alamadı kimse bundan. Ebu Ama içine işte bir bıkındı geldi. Korku geldi. evam geldi içerisine. Mevlam'dan geldi içerisine. Dedi ki, Bedir'de, o pandemi mevsimde, orada karşılaşalım. Yani sonuç nesil alalım bu şekilde böyle. İki tane diye gitsin bakalım. Peygamber Hüseyin'de inşaAllah dedi böyle. Hüseyin bağırdı, allah dedi böyle. Şimdi sene oldu, Zülkat Ay'ı. Ebu Süfyan ordusunu topladı. Esra-San-ı Müşrikler büyük bir ordu topladı. Mekke'de ayrıldı. İşini Allah korku gördüm seninle bana. Korkuyor ne bana Korkuyor ama şimdi etrafta bütün herkes duydu Kabrieler döldüler bunun Bedir'de saol olacağını. Eğer gelmese Bedire yani Mekke korktular deneyecek. Bunun demek bir ne yaptı düşündü taşındı. Arada bir kufa bir kervan geçiyor, beş altı kişi var berleş. Baktı birin tanıdı. Adı Noah bin Mesud'un bir kişi. Noah Tahina programcısına geldi. Dedi ki sen buradan da Medine'de yürüymüş bir çekan kervan. Sen yolda elerme sakın. Acele süratle Medine'ye git. Sen 10 deve veremedin. 10 deve sana veriyorum hediye. 10 deve. Verdi. Ondan sonra söylüyorum. Bir de muammer'in yanına git. Onun hesabının yanındakilere söyle. Ebu Sufyan Mekke halkı çok büyük güç ortamışlar, büyük ortamışlar. Bedir'e doğru geliyorlar, sırup ona karşı çıkmayınız. Bak geçen sene Uda geldiler, az bir orada geldi, onlara başlamadınız. Eğer işte giderseniz bedire, bir sağ kalmazsınız. Onlara korkut, caydırırdı, az ondan deva. Yapamazsın, yaparım peki. O anda Müslüman değildi, soğudu oldu ama. E birçok şey an da Müslüman oldu muhterem. Ayet-i Kerime pek zaman yokumadı muhteremler. Kâle ibnâh innâh se kad cemûlûkün fâhşâhûm fâhşâhûm imâna. Dedi ki bunlara bu Nuaym denen kişi ona da müşrik deren kişi, değildi. Bahat dedi ki, Peygamber Aleyhisselam sarı topluyorlar Medine'in bir kenarında, orada hazır kapıyor. Ne yapıyorsunuz diye böyle. Ne yapıyorsunuz işte böyle bir durum şekilde. Sakın sakın yapma diye böyle. Abi ben neseydi bir tavsiye, ben neseydim de tavsiye dedim böyle. Ben de gözümle gördüm. Mekiyim falan geliyorum. Mekez dışına toplamışlar, bütürmüş korduları. Ucu ucu gördüğün görünmüyor böyle. Muazzamı toplamışlar. Sakın gitmeyi mi sakınmazsınız? Fakçevim, ma korkunuz. Şu tar ibanen. Ama bunlar iman daha kuvvetli muhteremde. Ne dediler? Hasbinallah benim vekilendir. Hasbinallah ve ni'mel vekil ediler muhteremde. Bu demek gerekiyor buyduğunda. Bu yani sitese karşı da en büyük silah bu muhteremde. Hasbinallah ve ni'mel vekil ediler. karşı bu böyle. Ay ben ne olacak? oluyor ama depre olacak, sel mi olacak, düşme mi olacak, kıtık mı olacak, ne olacak olacak, i̇şte Allah görürsün muhteremler, Allah kulu koru mu, koru muhteremler. böyle, has Allah, Allah bize yeter. Ve ni'mel vekil, Allah ne bize vekildi yani, görecek yer Allah tırıcılar. Mevlam, Peygamber'in bir arşama zetlerine, Tehbi suresinin son hikayeti kelimesi vardır. Ense ondan azalık Kuran'da muhtemel eder. Ondan gelirler Tehbi suresinde böyle. Mevlam buyurdu, ikna ettiği okuyorum, Peygamber'inize. Fe'in tevellev fekul hasbiyallah. Fe'in tevellev Habib Muhammed'im eğer hepsi de yüzeyip gitsen dağılsa eten onlar, Kimse kalmaz yanında. Takıtı. Yani, Fehim tevellev eyle. Yanında kimse kalmasa hepsi dağılsalar. kul hemen şunu söyle, Hasbi Allah de. Üzülme, sütese girme, berolma, evam yapmak, bir şey yapmak böylece. Ne de, de, Hasbi Allah. Yani burada bir Hasbi Allah. Öbürü, hasbinallah atılmaktır. Hasbinallah, Allah bize yeter anlamında. Nur ile hasbinallah. Hasbinallah, Allah bana yeter anlamına geliyor. Böyle. Orada bütün sahabe olduğu için, orada çoğulu görüyor beni. Hasbinallah, benimleki. Burada emir Peygamber'in şahsına tek olduğu için, hasbiye Allah, Allah bana yeter. Genel böyle bazı. Feintemellev. <gülüyor> Şimdi her tarafı düşmanı sarmış, tebuktan dönmüşler. Her tarafı böyle karşı içerisinde neyle buyurdu? Habib Muhammed'im kimsenin daha kalmasa böyle, herkese daha bile tek başına kalsan, hiç umursamış hiç bak hiç böyle. Hiç umursam böyle. Neden? Seni gönderen Rabbin, bu yaşayı taldi etmette. Fekul hasbi Allah. Bunu de. La ilahe illa illa hu Ondan başka ilayat uluhiyet böyle, uluhiyet böyle. Evrensel güç, evreni yöneten güç, yaratan güç. Kimin gücü yetenim demek? Kim etmeli? Yani insanlara baktığımızda e, günümüzde, çağımızda efendim, ne diyorlar? Tekne teknoloji böylece, tekne tek teknoloji böylece. Yağmur geliyor, efendim işte. Kuvveti yağmur geliyor, şeye dönüşebilir ama önlem alınız. Ya senin koyu devleşsin be. Devleşsin o derim. var, tankım var, topum var. Her imkanlarım var, her şeyden var. Nereden geliyor bu yağmur? Buz gelecek bu. Bu buzundan nereden geliyor? İşte Balkan'dan geliyor. Şu an buna geliyor böyle. Geliş istikameti de belli. Uydan hiç bulutlar? İlişki belli, hız da belli. Yani sıhati belirli. İki saat sonra bir an gelebilir mesela. Böyle. Sen Şans bu işin işte bulutu içeriye böyle önüne gidun da böyle. Amerika'dan da mesela nasıl kasırga oluyor böyle fırtına oluyor böyle neler oluyor ben böyle. Ardı şehir boşaltılıyor. Şehre başı taşıran insanlar evladım. Kara fırtınaları böyle. Denizlere dalıp taşıp taşmaları insan denen varlık mutfağları. Bir 60 şey atmosfer ola bunlar, bunlar böyle. Atmosfer de bunlar böyle. İlimin hava Hayatım ona bağlı. Ama emir verdi mi? Hava bir coştu muhtemelen Hava coştu böyle. mi? Yakıyor yakıyor böyle. Ağaçlar çöküyor kükünden ber. Nerede? Kök çöktürüyor. Kök çöktürüyor. Mütteriler var ya şimdi buraya bağcı uğraştılar bilemiyorum. Bu arada kalın içi bağlı başında da. Yani 5-10 kişi ağacı çekip koparamaz, çökemez muhtemelen. Traktüre mı tabii mıhtabı? Yani ağaca yaşlarımız çekilmesi gerekiyor. Onu ne yapıyorlar? Traktörle bağlı olur, yani traktörle zorlanıyor ama ağaç çekmede, kökünü çekmede böyle. Rüzgar ağaçın fırtına, o ağacı kökünden çeker, kökünü dağıtıyor. Ne bişe baktım ben böyle. Aleyhi tevekkeltü, ben Allah tevekkül ettim. Ühü ve Rabb'e arşi azim. Allah, arşi azimen Rabbidir. Arşi azimi, kiraatına göre, mim esre. Bir de el azimi, öte o kiraatı var, ona göre Azam asabım Rabbime güvendim. Şimdi bir şey okuyorum müterrem inşallah böyle. Bunu inşallah diyeceğim belleyim bunu müterrem böyle. Her okumak işimle kısa bir şey inşallah. Bu arsam ida harcemin betiye bir yerden çıkarken çıkarken şunu okusa Bismillahi tevbe ki Bismillahi Tevk alallah, lalikudu illa billah. Biliyorum bu zaman. Bismillahi, tevk alallah, Okursa, illa billah. yukale hüdite, ve küfite ve vüquite. Yani ki bu kimseye hidayeti erişti artık. Ve küfite, Allah her şeyin senin ihtilinize karşılır. Ve vüquite, artık kurum altına aldın böyle. Yani şeytanı, onun içinden uzaklaşsın bu türlü. Evden çıkarken, karar binince muhteremler, oku inşallah böyle. Bismillahi tevekkeltü alallah ve la havle ve la quillillâ billah bu kalemde. Bir de okuyun inşallah. Bismillahi tevekkülü alallah ve la havle ve la quillillâ billah. Her zaman böyle. Dükkana girerken, iş yerine girerken, evine çıkarken, arabaya oturur, konta açacaksın, besmele memer. Okun muhtemelen, Allah'ın korumasına girin muhtemelen bak. bak. Ve şeyden uzaklığı şeytan Niye? Ardülmüş yapamadım muhtemelen. Lidâ-u Fatiha.